Şimdi ben Risale-i Nur'la ilk denk geldiğim zamanlarda Risale-i Nur'un içerisinde dua bahsi geçmişti ve Risale-i Nur'u tanıdığım ve bana tanıtan kişi bu kitap imanın esaslarını konu alır demişti. Şimdi dedim ki imanın esaslarını temellerini, blokajlarını rükunlarını ele almış bir kitap var elimde ve bu kitabın içerisinde dua bahsi var. Ne mana dedim ya dua bahsi olmasının ne ehemmiyeti var dedim. Birbirine muvafık gelmedi. Aradan biraz vakit geçti. Bir gün birisi geldi yanıma. Duayla ilgili sorular sormaya başladı. Ama sorduğu sorular da yani Risale'nin onun içinde geçen dua bahsini hatıra getirdiğinde çok basit cevaplanabilecek sorular. En son baktım. Allah'a inanışında problem var. İnsanın konuşmasında belli oluyor ya. Bu sorduğu soru aslında duayı da ilgilendirmiyor. Allah'a ilgilendiriyor falan. En son baktım dedim. Bir problem mi var yani daha temelde? Var dedi yani. Ben Allah'a inanmıyorum dedi. Neden inanmıyorsun dedim. E çünkü ben dua ediyorum ve benim duama karşılık vermiyor dedi. O gün risale içinde dua bahsinin neden geçtiğini tam anladım. Dedim ki evet bizzatî imanın altı rüklünden biri değil. Ama dolaylı olarak o altı rüklünün birinin altına giren bir rüklün oluyor dedim. Şimdi aynı meseleyi 31. sözde geçen. Nedir 31. söz? Miraç hadisesi. Yine böyle bir zaman dedim ki, ya arkadaş Miraç hadisesi normalde Efendimizin o seyri i sülük meselesini değil mi? kab Kavsi'ni geçmesi, Allah Azze ve Celle ile o kurbiyeti bu hadiseleri anlatıyor. Şimdi bir siyer kitabında okusam çok şaşırmam. Ama Risale-i Nur bizzat imanın özüne bakan, bir tefsirken Mirac'ın bundan ne işi var dedim ve sonra yine aynı cevabı buldum. Mirac imanın altı şartından bir şartı değildir. Ama altı şartından bir şartı miracın hakikatidir. Yani derine kazdığında bir insan miraç gibi bir meselede şüpheye düşse itikadı yok demektir. İmanı problemli ve yok demektir. Doğru mu? Demek miraç aslında hani o altı rükünün altına baktığında değil mi? Mesela biz binanın temeline bakıyoruz ama temelin altına baktığında toprağın da sağlam olması lazım. Toprağın altına baktığında şu işte kabuk katmanın da sağlam olması gerekiyor falan. Mesela denizin üstüne 3 metre toprak Doldurursa ona inşaat yapılır mı? Şimdi böyle altını kazdığında değil mi? Mesela insan kainata bu gözle bakması lazım. Yani olayın arkasındaki manaya da bakması lazım. Baktığında o temel blokajın da sağlam olması lazım ve bu temel blokajlardan bir tanesi de Miraç hadisesidir. Miraç, uruç etmek demektir. Ne demek uruç etmek? Yükselmek demektir. Yani ruhların Allah'ın katına yükselmesi ve Allah Azze ve Celle'ye muhatap olması. Aslında Miraç dediğin hadise kişinin tam varlık sebebi. Allah azze ve celle'ye bir yakınlık, bir kurbiyet hasıl olması doğru mu? Miraç aslında baktığında yaratılışımızın özü, yaratılışımızın temel gayesi oluyor. Leyleyi Miraç ne demek? Miraç gecesi demek değil mi? Leyleyi Miraç. Leyleyi Miraç için Üstad hazretleri ikinci bir Leyleyi Kadir gibidir diyor. Leyleyi Kadir. Risale'de diyor ki Leyleyi Miraç ikinci bir Leyleyi Kadir gibidir diyor. Yani leyla Miraç'ta alınan sevaplar bizim hesaplarımızın çok üstüdür. Yalnız bu sevap dediğimiz hadise bir kupon biriktirme hadisesi gibi değildir. Sevap dediğimiz Allah'ın senden razı olduğunun veya olmadığının bir göstergesi belirteci olarak kullanılmaktadır. Yoksa en adi bir adam Tutsa birisine sadaka verse O sadakasını da tam böyle bir pazarlık Niyetiyle verse buradan bir sevap Alamayabilir yani o kupon gibi Toplayamayabilir çünkü Allah bu işten razı olmayabilir Doğru mu? Şimdi o mantıkla bakmak lazım Sevap dediğimizde Allah'ın rızası Gömülüyor Allah'ın rızası saklı Dememiz lazım ve Leyla-i Kadir'den sonra Allah Azze ve Celle'nin en razı Olduğu gece Miraç gecesi Oluyor uruç gecesi oluyor yani Bir de Miraç gecesinin Kadir Gecesi'nden ön planda olduğu bir artısı daha var. Aa, leyla Kadir'den önde olduğu bir şey var mı? Evet var. Kadir Gecesi bir rivayete göre Ramazan'ın son 15 gün, diğer rivayete göre son 10 gününde saklı değil mi? Hatta bazı rivayetlere göre gecelerinde saklıyor. Yani ne zaman olduğu belli değil ama Miraç gecesinin ne zaman olduğu belli. Bu cihette Kadir gecesinde bir puan önüne de geçebiliyor hatta. Şimdi baktığımızda Miraç gecesi için hani sevabı hiç görülmemiş seviyelerde dedik ya Allah'ın çok büyük bir ikramı, çok büyük bir lütfu diyebiliriz. Özellikle böyle bir ahir zamanı düşün. Günahlar normal geliyor mu? Normal gelmiyor. Köyde yaşadın, köyde yapabileceğin ve yapmak istediğin yanlışlar bile sınırlıdır. Ama artık günümüz şu aktüel bir şekilde baktığında küresel dünyasında istemesen bile böyle harama girebilme ihtimalleri çok yüksek. Sokağa çıktığında, bir ticaret yaptığında, bir alışveriş yaptığında dikkat etmediğin an sen de o harama da olabilirsin. Şimdi böyle bir zamanda, böyle bir asırda porçöz niteliğinde ekstra ekstra içerisinde sevaplar bulunan, ekstra ekstra içerisinde tövbeler, aflar bulunan bir de bir gece ihsan ediyor, iltifatta bulunuyor. Yani seni bir insan bilmiş, seni bir adam bilmiş, bir de senin için buyur bak tövbe hükmünde böyle bir gece yarattım diyor. Şimdi böyle bir iltifatın geri çevrilmesi ne olur? Ukalalık olur. Sürekli bir şey tekrarlıyoruz son dönemlerde. Nedir o? iltifatı zatı Zat-ı Şahane'nin reddi, idamı muciptir. Yani sultan sana bir hediye verse, sen onu geri çevirsen ne olur? Ukalalık olur. Neticesi belki idam olur. Peki sultanı Ezel ve Ebed, kainatın sahibi böyle bir sultan sana bir hediye bir ikramda bulunuyor. Gel bak böyle bir gecede, bak böyle bir gecede. Ben binler günahlarını tek bir tövbenle sileceğim dediği böyle bir gecede ya lazım değil arkadaşlarımla görüşmem lazım diye yine kalabalıkta bulunuyorsun. Bunun karşılığı ne olur? Belki idamı gerektirir, idamı mücip olur öyle değil mi? Bir ayette diyor ki, bu ayet bende bir çağrışım yaptı. Taha suresinde geçiyor. Ben şüphesiz senin Rabbinim. Şimdi bu... Ayet ne zaman iniyor biliyor musun? Allah Azze ve Celle Tur Dağı'nda tur Sina değil mi? Tur Dağı'nda kimle görüşecek? Musa ile ile görüşecek ya. Tam görüşeceği zaman bu ayet iniyor bak. Allah Allah. Şimdi nasıl bir ayet iner sence? Mesela sene tam görüşmeye gideceksin. Allah Azze ve Celle sana tecelli edecek, masar olacak. Sen ona aynadarlık edeceksin. Ne gelir ayette yani? Nasıl bir şey olmaz? Çok büyük bir şey olur değil mi yani? Mesela dağlar, taşlar yol olur değil mi? Yıldızlar böyle yazı olur ey Musa yazar değil mi İnsan yani öyle bir şey beklerdim Yani normal şartlarda. Çinhatlı Sultanı senle görüşecek. Bir ayet gelmesi lazım. Değil mi? Yani bana gelirken hassas ol lazım mesela. İşte şu duaları oku öyle gel lazım. Bu dağları yarayım, yol yapayım, yıldızlarla adını yazayım değil mi? Böyle şeyler olması lazım. Ben şüphesiz senin Rabbinim ayağındaki çarığı çıkar, papucu çıkar. <gülüyor> ne diyor ayet? Papucu çıkar diyor. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın diyor. Bak ayete bak. Ayet ne diyor? Neyi çıkar diyor? Ayağındaki papucu çıkar diyor. Şimdi normal şartlarda bu pabuca çok mana vermiş müfessirler. Çok fazla mana vermiş. Şimdi biz hangi manayı verelim? Bu pabuç ne demek biliyor musun? Mesela tekneye bindik 4-5 kişi ama malzeme almışız böyle. Balıklar, mangallar tamam mı? Ayranlar, kolalar böyle e, buzlar, sular değil mi? Ciğerler, şişler, kebaplar, tantünler almışız böyle. Çat. Lan birden böyle Sami panik yapıyor. Abi kurban olayım bir baksana diyor. Cık. Lan Sami oğlum ne oldu? Abi bak kurban ol. Lan Sami bırak şuradan. Abi bak gözünü seveyim şey bu kayık batıyor diyor. Bir bakıyoruz kayık su almaya başlamış. İlk ne yaparız? Okyanus ortasındayız. <gülüyor> Çok güzel yani ağırlıkları atarız. Doğru mu? Sami en ağır şey çünkü. Ne yaparsın? Ağırlıkları çıkarırsın tekleden değil mi? Niye? Batmasın diye. Ya da böyle bir gün kirveyle pilot olmuşuz. Mersin çocuğu öyledir kirve. Mersin'de havaalanı yoktur ama herkes pilottur. <gülüyor> Kirve bir gün pilot olmuşuz, binmişiz uçağa. Ne alıyoruz ilk yanımıza? Risallerimizi, Kur'anımızı, cevşenimizi ve ciğer takımlarımızı, mangalımızı. <gülüyor> Tabii ki. Çünkü yani belki bilmezsiniz cahillik varsa tepede rüzgar, değil mi? Daha güzel mangalı yerler. Doğru mu? Tam o arada mangalı yakacağız, edeceğiz falan derken pilot Zeki koşuyor. Abi abi yetişin. Lan Zeki dur şurada kirveyle bir ayrı... Abi abi lan Zeki ne oldu? Abi uçak ağırlıktan dolayı düşüyor. İlk ne yaparız? Zeki yaparız <gülüyor> <Zeki gülüyor> lan. Ne canisiniz mangalı atın lan biraz da. Bütün ağırlıklardan vazgeçeriz değil mi? Böyle yavaş yavaş aşağı atarız çat çat çat. Niye? Çünkü ağırlıklar atıldıkça biz uruç edeceğiz, yükseleceğiz. İşte o papucu çıkardan bir manayı müfessirler demiş ki çıkar papucunu seni Allah'a yükseltecek mani ve engel seni tutan ne varsa hangi takıntın hangi maddi yükün varsa şimdi normal standartlarda insan Dünya malına tutkulu olur, değil mi? Ve bu dünya malına tutkusundan dolayı o ağırlık hükmüne geçer ve bu adama diyebilirsin çıkar artık papuçlarını. Vasatın üstüne ifrat derecesine düştüğün ne varsa bu sende o papuç hükmünde bir ağırlık oluşturabilir. Bir virüse tedbir aldın, ihtiyat ettin. Çok güzel. Her noktada tedbirini alacaksın. Ne yapacağım ben? Ölecek miyim? Bu virüs bana geçecek mi? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Eline ayağına dolaştı. Da, sağlık dahi senin Allah'a yükselmeni engeller ve sana çıkar o papuçları denilir. Burada papuçtan mana maksat murat nedir? Seni dünyada tutkulandıran Allah Azze ve Celle'ye uruç etmeni yani Miraç ile yükseltmene engel olan ne varsa bu manada. Biz Miraç'ı temel noktada uruç etmek olarak anlayacağız. Yani yükselme manasında anlayacağız. İnsanda ibret gözü olmak zorunda. İbret, hadisatın arkasındaki manayı görme. Buna ibret. Gözü deniyor. Bizim basiret dediğimiz farklı bir şey. Ama insan da böyle bir göz var. Hani mesela bir ateş bakıyor ya kainata ya. Nerede görüyorsun Allah'ı? Ya ben ibret gözümle görüyorum yani. Bizim bahçede tavuk var. Pat diye düşürüyor yumurtayı. Daha geçen yedik yumurtayı. Salçalı kavurduk yedik. Pat diye düşürüyor yumurtayı. Dönüyor arkasına yoluna gidiyor. Ulan böyle bir yumurta, böyle bir tavuktan çıkıyor. Tavuk bile böyle bir şey çıkardığının farkında değil. Bir ibret gözünle baksana. Bir de fikret gözüyle bakmak lazım. Bu da fikirdeki derinlik. Biz bazen bunu hat diyoruz ya böyle bir anda yıldırım çakar gibi. Evet bu bu demek. O yumurta o tavuktan nasıl çıkıyor? Tavuk bile arkasında ne bıraktığının farkında değil. Atıyor hükümese gidiyor orada. Bahçede otları kemirmeye devam ediyor. Demek bunlara biraz ibret, biraz da fikret gözüyle baksak biz hayret edeceğiz ve diyeceğiz ki böyle hadiselerin arkasında muntazam düzen sahibi İcraat sahibi, ilim sahibi, bir zat var ve ben bu sanatlı eserden sanatkara ulaşıyorum diyeceğiz. Bu ayrı bir konuydu. Sadece kainata bu gözle baksak dersimiz için hikmetli olur diye bir not almış. Çünkü bu iki gözle neye baksan mucizedir. Doğru mu? Bismihi Sübhanehu. Bu sırr-ı azim'in dört esası var. Ömer sırr-ı azim dedi ne? Miraç. Miraç o zaman büyük bir hadise ama bir de sırrı var. Nasıl oluyor bu sır? Üzerine bir hicap örtülmüş olayların. Peki bu hicap nasıl yırtılır, nasıl açılır? İbret gözüyle baksan açılır, fikret gözüyle baksan açılır. Doğru mu? Demek biraz basiret istiyor. Yani olayların her biri bir mucize ama sırrı imtihan gereği üzerlerine bir hicap. Hicap ne demek? Örtü, değil mi? Onu kaldırdığın anda aman Rabbi, bunda bu mana, bu sır varmış demek diyorsun. Demek sır varsa hafif bir saklanma var. Bakalım o hicabı kaldırıp sır azimi görebilecek miyiz? Dört temel soru var Miraç ile ilgili. Uruç ile ilgili devam. Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? Yani ne gerek vardı da oldu bu miraç? İkincisi, hakikat-i miraç nedir? Tamam, miraç oldu Efendimiz. O seyahatte bulundu. Ama bunun hakikati, gerçek manası nedir? Üçüncüsü, hikmet-i miraç nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın miraçtan benim işime yarayarak döndüğü şeyler nelerdir? ki ustat minimum 500 hikmeti var diyor, miraçın. 500. Hani namazın farz oluşunu sadece bir keseye koy. 500 hikmet var diyor Miraç'ta. Miraç işaresinde bahsediyor. Dördüncüsü Miraç'ın semerat ve faydesi nedir? Yani bana getirdiği meyve nedir? Sadece Leyle'yi Miraç'ı ele alsan bir tövben kabul olsa akıllara zarar. Birinci esas Miraç'ın sırrı lüzumu. Lüzum. Lazım. Gereklilik, muktezi, iktiza. Biraz birlikte deşelim ama hep gözleriniz dikkatiniz bende olsun. Tamam mı? Miraç diye bir şey. Ya gerekli miydi? Bu demek yani. Efendimiz Aleyhisselam, Kâb-ı geçip Allah Azze ve Celle ile buluşması. Biz temel manada buna miraç diyoruz. Genel manada ise herkes için bir miraç vardır. Yükselmektir, uruç etmek. Şimdi bak bu soru niye biliyor musun? Sırrı ı lüzumu. Bak şart mıydı sorusunun daha Türkçesini söyleyeyim mi Emre? Hazır mısın? Allah Azze ve Celle şu an bu mekanda mıdır? Neyi ile? Sıfat ve esmasıyla. Peki zatı ile hangi mekandadır? Münezzehtir. Bir, zatı mekandan münezzeh bir Allah neden efendimizle görüşmek için o mekanı seçiyor? Aslında mekan, değil. Aslında mekan değil. Anlayalım diye. La mekan. Devam etmem lazım. Ayette kuluma madem şah damarından daha yakın, görüşmek için niye Efendimiz aleyhisselam miracı alıyor? Yakın değil mi yani? Orada olmaz mı o iş? Şimdi anladın mı sırrı lüzum? Zaman mekandan münezzeh olan bir Allah'la görüşmek için miracı alması gerekli miydi? Madem şah damarından bize daha yakın, e, o yakınlık içerisinde görüşemez miydi? Neden miracı tercih etti? Soru nasıl? Şimdi benim sorduğum soru ne biliyor musun? Sırrı anlamamış adam sorusu. Oldu mu? Neden Allah bize şah damarımızdan yakınken peygamber aleyhisselam bunca bir yolculuk eylemiş? Soruyu unutursan konu kaçar. Miracın sırrı lüzumu... Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak ekrabu ileyhi min hablil velidir. Her şeye her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayeti Ahmediye Aleyhissalatu vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacaata muvaffak oluyor. Anladınız değil mi meseleyi? Zaten veli bir kul onun kalbinde bile görüşebilirken Efendimiz Aleyhisselam hala ile görüşür. Yani ne gerek vardı o zaman o miraç zahmetine? Bir soruyu yine kendi sahamıza, kendi cevelan sahamıza çekelim. Kuluna şah damarından dahi yakınken ne gerek vardı miraç hadisesine? Orada da o iş hallolabilirdi. El cevap, şu sırrı gamızı iki temsil ile Fehm'e takrip ediyoruz. Ne demek fehim? Anlamak, anlayış, fehm etmek. Evet. 12. sözün sırrı icazı, Kur'an ve sırrı miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Evet. Hazır mısınız? İki çeşit mukaleme. Ne demek mukaleme? Konuşma. Birinci temsil. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Mesela merhum Özal'ı ele alalım mı? Hem bir anmış oluruz. Rahmetli Turgut Özal nereliydi? Malatyalıydı. Şimdi rahmetli Özal reisi Cumhurken, onun iki çeşit görüşmesi vardı. Bu görüşmenin bir tanesine hususi görüşme denilir kişisel bireysel. Birisine umumi görüşme denilir. Mesela diyelim bir gün merhum Özal bahçesinde oturuyor Malatya'da. Canı da mış mış çekmiş. Ne demek mışmış? Mış? <gülüyor> Kaşı Malatyalılar öyle diyor değil mi Muhammed abi? <gülüyor> Bahçe demişmiş sararmış çöne dön. Öyle miydi Türk ikili? Yere düşmüş ha. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Şimdi bak canı böyle mış, mış çekiyor, hatırlıyor böyle ortaokul arkadaşından bir tanesi de o işi yapıyor. Arıyor böyle merhum diyor ki ya Ali diyor hele elinde iki kilo mış, mış yok mu diyor ya benim eve getirebilir misin? Bu hususi bir görüşme mi, umumi bir görüşme mi? <gülüyor> hususi bir görüşme. Canı çekiyor, bireysel bir görüşme yapıyor. Bazen bize bir ilham geliyor yani sadece bize yönelik geliyor. O işte Allah'ın bizimle hususi görüşmesi oluyor. Ya o nasıl aklıma gelmemişti bu diyoruz ya. Orada hususi telefon açılmış Fatih. Merhum Özel'in bahçesinde kayısı istemesi gibi. Böyle diyelim yine merhum Özel zamanında Allah Evlerden ırak kırsın. Şimdiki gibi bir koronavirüs vakası olmuş. Bütün Türkiye'yi hatta hatta dünyayı ilgilendiriyor. Ne yapar merhum özel? Bütün bakanlarını alır değil mi? Bir sürü kriz masası toplar, nasıl tedbirler alalım, nasıl önlemler alalım, ona karşı ne yapalım, buna karşı ne yapalım alır. Ve bütün halka özel bir şekilde devlet reisliği makamında gereken koşul ve kriterleri de şartlı bir şekilde sunar. Bu nasıl bir görüşme olur? umumi bir görüşme olur. Şimdi aynı konuda iki çeşit görüşmede başka örnek verelim. Bir sultanın da iki çeşit görüşmesi olur mu? Olur. Biri hususi, diğeri umumi görüşmesi olur. Mesela örnekleyelim. Diyelim ki sultanın kendi mülkünde Sedef diye gariban bir kulu var. Bir gün sultanda tebdili kıyafetle gezerken bakıyor ki aman benim rayiyetim, benim kulum nasıl olur aç kalır ya. Sonra geri dönüyor, makamına oturuyor. Bir tane askerini çağırıyor. Onu görevlendiriyor, memurunu. Diyor ki bana git, Sedef'i çağır. Ben Sedef'e bir kese altın vereceğim çünkü onun çok ihtiyacı var. Bu hususi bir görüşmem olur mu, umumi bir görüşmem olur? Hususi bir görüşme. Peki bütün halk bunu duymak zorunda mıdır? Evet. Zorunda değil. Bak Muhammed abi örneğe hazır mısın? Peki koca bir sultan. Bir gün bu şehre mesela Mersin'e bir kadı atayacak olsa. Kadı ne oluyor? Hem dini hem idari işlerin başı oluyor değil mi? Mesela şimdi vali diyorsun ya onu birleştir ikisini mezzet. İşte o şehrin kadısı oluyor. Kadı Sinani Sinobi. Ey kadı. Şimdi bu kadıyı bu memlekete atarken bir asker gönderip direkt vazifelendirip iş başımı eder etse biz kadıyı tanımayız. Ne yapar? Dellal tutar. Ferman yazar. Kadıyı huzuruna çağırmadan önce merasimler hazırlatır. Belki yemekli bir gece hazırlatır. Belki o kadının herkesin tanınabilmesi için bu reklamı yapabilecek belli başlı alanlar, sahalar hazırlatır. Ve o kadı girer girmez sultanın merhaba da diyemez. Önce o törenden geçer. Sultan onu özel arabasıyla aldırır. Rahiyetini görür. tahtını gezdirir. Ve onun sonucunda o kadı da ne kadar büyük bir sultanın karşısına çıktığını görür ve herkesin bütün Tüm halkın huzurunda ilan edilir. Sultan onu şereflendirir. Bu da benim kadımdır der. Bu hususi bir görüşme mi? Umumi, umumi bir görüşme. Peki nasıl oluyor umumi görüşmeler? Kalabalık içerisinde ve cafcaflı olmak zorunda. Doğru mu? Evet. Makam da var işin içinde. Demek bir sultanın iki çeşit görüşmesi var. Şimdi bu umumi görüşme neden önemli biliyor musun? Umumun belli başlı şeyleri bilmesi o makamın anlaşılması için şarttır Sinan. Şimdi sen benim odama çat kapı giriyorsun değil mi? Bir de orada çerez tabağını alıyorsun. Mehmet abi ne abim hangi videoyu atalım diyorsun değil mi? Bir or generalin odasına da girebilir misin? Peki niye yani fark nerede? Sen onun makamını bir şekilde anlamışsın. Anlaman için o da bir şekilde anlattırmış makamın önemi burada çok elzem. Makamı bilen kişiyi de bilir. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bizim Ali nideli değil de şeyli olsun. Zaten hem şehir yani yan yana değil mi? Oradan eminim kızalıp vermişiniz vardır. Bizim Ali şeyli olsun ama kırşehir'in köyünden hiç çıkmamış Irfan. Böyle bir sultan padişah bir şeyler duymuş ama başka bir şey anımsamıyor. Şimdi mesela biz Ali'ye desek ya Ali bu padişah var. E duydum duydum. Yani nasıl bilirsin bu padişahı? Vallahi bizim köydeki ağa padişahın o gün bulgurlu hangi yemeği yaptığını iyi bilirler. Koca padişah bulgurla yemek var mı ya? Onun yemeğini yapmak için ayrı fakülte var ya. Ama ne gözle bakıyor? Dünyayı bilmiyor, makamını bilmiyor ya. Onun da kendi aynı gözüyle evinde bulgur pişiyor zannediyor ama kaliteli bulgur pişiyor zannediyor. Şimdi bu Ali o padişahı bizzat görse ama bir anda bak hiç padişahla ilgili bilgisi var mı? Saltanatla ilgili bilgisi var mı? Birden padişahı görüyor. İlk padişah ne der bu? Sultanım kaç köyün var der. Doğru mu? Başka ne der? Sultanım kaç kuzum var? İyi otlatıyor mu der? Niye? Çünkü padişah deyince aklına hiçbir şey gelmediğinden, onun makamını bilmediğinden kendi köyü gibi düşünüyor. Köyden biri dese padişah padişahı tanıyor musun? Ali der ki vallahi ben bilmem ama Neşet ağamın amcaoğludur der. Niye? Çünkü en yüksek gördüğü Neşet Ertaş var. O da mutlaka onun amcaoğludur ki padişah yapmışlardır der. Öyle değil mi abi? Şimdi ne oluyor? Saltanatını görmediğinden, makamını görmediğinden bir padişah nedir onu anlayamıyor. Ama Ali'yi bir sultanın karşısına çıkarmak istesek ne yapmamız lazım? Üç kıta gezdirmen lazım. Doğru mu İrfan? Üç kıta gezdireceksin. Emrindeki adamları göstereceksin, hazinesini göstereceksin, hakimiyetini göstereceksin, o hakimiyeti kurmak için yaptığı savaşları, cihatları göstereceksin ve bunun sonucunda o Ali'yi padişahın huzuruna çıkarsan Ali'nin dizinin bağları çözdürüp padişahın karşısında düşer. Bak birinci gezdirme olmadan, cevelan olmadan çıkardığın Ali sultanım senin kaç kuzun var diye sorarken ikinci onun saltanatını gezdirdiğin Ali çıkarmanın sonucunda ne diyor? Yahu dizimin bağı çözüldü böyle bir sultana ne diyebilirim diye konuşuyor doğru mu? O yüzden Allah Azze ve Celle Efendimiz'i Şah Damarı'ndan yakın olup orada da mukamelede bulunabilirdi. Ama yapmadı, saltanatındaki bütün makam ve mekanları gezdirdi. Bütün alemleri dolaştırdı. Cenneti, cehennemi bizim bilmediğimiz kainat kitabı haricindeki binbir çeşit alemi gezdirdi ki asıl büyüklüğü ondan sonra ortaya çıksın diye. Miracın bir sırrı lüzumu budur işte. Eğer o gezinti olmasaydı saltanatını bilmeden bir sultanı tanıyacaktın. Ama o gezinti, o cevelan olduktan sonra sen artık Allah Azze ve Celle'yi daha çok tanıdın, daha çok yakınlaştın ve saltanatını bildikten sonra ne yüce ve büyük bir sultan olduğunu misli misliyle anladın. Doğru mu? Abi Mirac şart mıydı? Şarttı işte bu yüzden şarttı. Saltanat bilinmeden sultan bilinemiyor çünkü. Eğer bir velideki gibi hususi konuşma kalsaydı, şah yakın konuşması, o cevelan olmasaydı, o dolaşma olmasaydı saltanatı gözükemez. Kendi uluhiyeti bir hakkın ona verilemezdi. Ama o gezinti yani o yükselme yani miraç olduktan sonra subhanallah ne alemlerin Rabbiymiş meğer diye marifet bilme yakınlık. Daha misille ziyadeleşti. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi ami bir rayetiyle cüzi bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmek. Mehmet Sedefi gariban gördü. O hususi telefonuyla bunun ihtiyaçlarını giderin dedi. Birincisi bu. Bir hususi böyle kodlayacaksın devam. Diğeri saltanat uzma unvanıyla. Bak bu unvan varsa saltanat uzma unvanı varsa umumu da ilgilendirecek. Demek ikinci çeşitte ne? umumi. Ne gibi? Kadı tayin etme. Saltanat-ı uzma unvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyeti amme haysiyetiyle ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle... Bak anladın mı? Umumi olayın görüşmesini sıradan biriyle yapamaz. Kimle yapar? Elçiyle yapar, sadrazamla yapar, vezirle yapar, bakanla yapar. Niye? Umumi ilgilendirecek bir olay var. Önüne gelenle yapılır mı o konuşma? Hayır. Devam. They are... O evamir ile münasebetdar büyük bir memuri ile konuşmaktır. Sohbet etmektir. Ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mukalemedir. Bitirdik biri. Şimdi aynı soruyu tekrar sormam lazım. O kadar mesafe gitmeye ne gerek vardı yerinde görüşse olmaz mıydı? Devam edelim. İkinci esas. Hakikat-ı hakikat miras de nedir? Demek, hakikat, hakikat. Ahirete bakan yönü, gerçeği. Abi bunda hikmet nedir? Olay nedir? Çok geniş bir manada. Devam. El cevap. Zat-ı Ahmediye'nin aleyselatu vesselam meratibi kemalatta seyru ibarettir. Miracın hikmeti nedir? Seyri süluk. Miracın hikmeti. Kodladın mı bu kelimeyi? Ne demek terakki etmek demek? Miracın hakikati ne fatih? Seyri süluk. Adam askere girdi mi? Girdi. Onbaşı oldu mu? Yüzbaşı? Binbaşı? Yükseldi, yükseldi, yükseldi. En büyük general oldu mu? Bunun adına seyri süluk denir. Şimdi bu emre tıpta girdi, birinci sınıfı okudu mu? Hakkıyla bitirip verdi mi? Bu da ince. İkiye geçti mi? Bitirdi. 3, 4, 5, 6. Biz o zamana kadar ne diyorduk? Doktor yamağı, yarım doktor, çeyrek doktor, dalga geçiyorduk. 6'dan sonra diplomayı aldı mı? Böyle kapı gibi önümüze getirdim mi böyle? Seyri sülüğü bitti. O yolda terakkiye ne diyoruz? Seyri sülük diyoruz. Mesela çocuğunu verdin. Okuma yaz böylesin diye. İlk bir ilkokul ilk iki ilk okul ne oldu? Seyri sülük oldu. Yani Allah Resulü aleyhisselamın bu noktaları hakikatli bir şekilde anlaya anlaya terakki edip yükselme kısmı tam seyri sülük oluyor. Şimdi az önce anlattığım sultan Umumi bir görüşme için elçisini yanına çağırmadan önce üç kıta boyunca ki bütün saltanatını gösterir ve gezdirir dedim ya O gezdirme ne oldu? Seyri, Seyri sülük oldu bu kadar Niye gezdirdi? Her meratipten ne oldu? Sultanı tanı Aa buraların da mı sahibi? Subhanallah buraların da mı sahibi? Subhanallah buraların da mı sahibi? Mesela ben şurada birinin bir gün yanına otursam desem ki ben Mehmet Yıldız. Adam der ki ne yapayım Mehmet Yıldız. Niye? Ya senin neyin var benim işime yarayacak diye. Ama bir adam otursa dese ki ben şu Mersin Marina ile Mersin Forum'un sahibiyim. Abim der başlar elden ayaktan öpmeye. Niye? Çünkü adamın nelere sahip olduğunu gördükçe adamın makamını tanımış ve anlamış oluyor. Demek miracın hakikati ne oldu? O sultanı tam yaraşır bir şekilde tanınması için seyri sülük. Yani o gezintiyle terakki etme meselesi oldu. İnsan terakki etmeseydi Ali'nin örneğini hatırlayın. Birincide Ali padişahı tanırdı ama bir ağa gibi tanırdı. Padişahım senin kaç köyün var derdi. Hele bizim Ali çıkıp battis var mı derdi battis. İkincide ne oldu? Gezdirildi ve onun aman Rabbi. Ne yüce bir kudretmiş diye tanındı ve bu sefer dizlerinin bağı çözüldü. Esas padişahı, esas saltanatını tanıdı. İşte bu tanıma için ne şart? Seyr-i sülük. Ne demek seyr-i sülük? Terakki. Şimdi miracın hakikati nedir? Seyr-i sülüktür. Terakkidir. Neden? Çünkü seyr-i sülük ve terakki olmasa hakkıyla tanınmazdı. Bak size çok ilginç bir şey söyleyeyim. İrfan. Şimdi İrfan sınıflar arttırılırken nasıl arttırılır? Bir yılda bir biter, iki yılda bir biter, üçüncü sınıf üç yılda biter, değil mi? Zahmetli biter. Bir kitap var mı? Bir tane kitap versene bana. Şimdi mesela ben seri sülük yapmak için bu kitabı alsam elime birinci sayfayı okusam, ikiyi okusam, üçü okusam, her sayfayı da bir dakika okusam Fatih. Ben bunun sonuna gelmem için kaç dakika geçmek lazım İrfan? Bin sayfa bu kitap, bin dakika geçmek lazım. Şimdi seri sülük mesleğinde. Efendimiz Aleyhisselam'ın seyri daha uzun sürmüştür. Niye? Çünkü her sahife bir alem. Her sayfede bir alem tanıyor. Her sayfede bu alemler içerisinde bizim hücrelerimizin içine kadar var. Sinan cin taifesine kadar var. Anlayamayacağımız şekilde. Demek ben bu kitabın başından sonuna bin dakikada geçerim. Peki sonundan başına kaç dakikada geçerim? Hemen geçerim. Demek bir şeyin sonuna varmak zordur ama sondan başa varmak daha kolaydır. Bu yüzden seyri sülük kısmı Efendimizin dönüşünden daha uzun sürdüğünü söylüyorlar. Seyri sülük mesleği anlaşıldı mı? Kainatta sergi olarak açılan her şey ama her şeyin temel amacı nedir? Miraç'tır. Yani o sergi olarak açılan her şeyin temel amacı bir terakki etme bir miraç. Mesela yumurtanın miracı nedir? Tavuk olmaktır. Çekirdeğin miracı nedir? Ağaç olmaktır. Ana rahmine yapışmış sinanın miracı nedir? Doğmak sinan olmaktır. Demek kainatta her şeyin bir miracı var ama birisi bize bu miracın hakikatini anlatması lazım. Demek bunun için bizim bir muallime ihtiyacımız var. Her muallim önce bir talebe midir? Evet. Allah Resulü aleyhisselam bize ve kainata muallimdir ama Allah onu miracı yükseltirken bir talebedir. Orada talep ederek öğrendiklerini hocalık vasfıyla dönerek biz talebelere anlatıyor. Bakın bunların hakikati budur diye. Peki anlatması neden? Anlatması zorunlu mu? Şu an hala hakikati miracı konuşuyor. O seyri sülük değil mi? Seyri sülükte öğrenci miydi, öğretmen miydi? öğrenciydi. Seyri sulu geçti ve öğrenciliği bitti bir öğretmen oldu. Peki niye bu şarttı? Şu yüzden şarttı. Risal'da bir cümle geçiyor ama manyak cümle diyor ki: "Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır." Şimdi bak ben bu kitabı yazmışım. Bu kitap ben bu arada Ordinarius Mehmet Yıldız. Matematik. Ordinarius Mehmet Yıldız matematik kitabı yazmışım. Kitabın içerisinde ne var biliyor musun Kirbe? Üf. Ne yok ki ya? Matematiğin en ağır meseleleri var. Bunu birden uzatıyorum. Bizim motorcu Ramazan'a veriyorum. Ramazan al bakalım bu kitabı ne anladın diyorum. Der ki abi valla 300 artı değil. <gülüyor> Öyle değil mi? Anlayabilir mi bu kitabı? Anlaman imkansız değil mi? İçinde mesela soyut matematik olsa anlar mısın? Topoloji olsa adını yeni duydum de lan. Top, top nedir loob? Topoloji. Bu da bilmez. Yeryüzü bilimi demek. Matematikte öyle ciddi bir dal ki. Anamızı alattılar o dalı geçene kadar. Şimdi ben bu kitabı verir vermez sana anlayamazsın. Peki desem ki Ramazan kardeşim gel sana saati 300 dolardan ders vereyim desem ne olur? Bütün kitabı anlarsın. Niye? Para verdin çünkü. Anlatmasam da anlarsın artık. Bu kitap nasıl manalı oldu? Bu kitabın bir müellifi, bir yazarı veya bir tanıtımcısı. tanıtıcısı sayesinde bak kardeşim bu kitabın ilk sayfası bu demek, ikinci sayfası bu demek, üçüncü sayfası bu demek diye sana anlattım. Ondan sonra bu kitap manalandı. Doğru mu kardeşim? Demek anlaşılmaz bir kitap. Başta neydi kitap? Yaşılmaz bir kitap. Muallimsiz olsa manasız ve boş bir kağıttan ibaret kalır. Peki bu kainat kitabı hiçbirinin hikmetini bilmiyoruz. Tavuk niye yumurta veriyor bilmiyorum. İbret gözüyle bakmıyorum. Fikret gözüyle bakmıyorum. Bilmiyorum. Peki ya bir muallim gelip bak bunların hepsi Allah'ın esma tecellisi. Asıl Rabbini tanıman için bu ilmede marifet olay mı denir diye bana anlatmasa bu kainat bomboş ve manasız bir kağıttan ibaret kalacaktı. Nasıl abi? Miracın hikmeti nedir? Allah Resulü'nün muallim oluşu. Miraçın hikmeti nedir? Allah Resulü'nün seyri sülük ile muallim oluşu. Allah Allah! Ya bu çok acayip bir konu ya. Yine hatıra gelir ki dersin birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Bir dakika asıl soru şu. Yahu dünyada birkaç dakika içerisinde geçmiş hadisede Allah Resulü binler sene mesafeyi nasıl kat eder ya biz anlayamadık diyorlar. Niye böyle diyorlar biliyor musun? Çünkü rivayetlerde şöyle geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ne ile? Burak ile. Ne ile? Burak. Burak ile. Onun bineği. Burak ile miraca çıkıp geldiğinde daha yatağı soğumamıştı. Kolunun değdiği dal hala titriyordu. Betimlemelere bak. Şimdi insanın birinci anda İrfan anlayamaması normal mi? Gayet, Gayet mi? normal mi? Problem yok. Onlarda da diyorlar ki ya arkadaş tamam bizim için 1-2 dakika geçen bir olayı nasıl Allah Resulü binler sene çapında yaşayabiliyor? Biz bunu anlayamıyoruz diyorlar. Soru oldu mu? Demek miraç olup bittiğinde dünyada kaç zaman geçmiş? 1-2 dakika. Peki Efendimiz ama binler sene cevelan etmiş. Nasıl oluyor bu diyor? Soru anlaşıldı mı? Hız sorusu var burada. Biz de deriz ki Sani Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela saltın süratiyle ziya elektrik ruh Hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Şimdi önce şunu anlayalım diyor. Üstadın her zamanki taktiği. Bir kainat kitabını oku. Bir kainat kitabına bak. Şu saydıklarım içerisinde en yavaş olan şey sestir. Sesten daha hızlı bir şey vardır. Işık daha hızlı. Yıldırımda öyle olur mu? Önce ışığı görürüz, arkasından ne gelir? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah <gülüyor> iyi ki böyle bir ses gelmiyor yani. Işıktan sonra ne geliyor? Ben Efe'ye güveniyorum zaten Sinan. Ne geliyor ışıktan sonra? Ses geliyor. Demek ışık sesten daha hızlı. Peki ışıktan hızlı bir şey var mı? Var. Elektrik. Elektrikten hızlı bir şey var mı? Var. Ruh. Ruhtan hızlı bir şey var mı? Var. Hayal. Şimdi İrfan hazır mısın? 3 deyince istediğim yere gidiyoruz gözleri kapayıp hazır mısın? 1-2-3 Almanya ülkü evi. Oturdun mu mutfakta? Baget ekmek geldi mi? Sürdün mü üstüne reçelleri? He? Yine bütün reçelleri ve yağı birbirine karıştırdın mı? Yaptın mı bunu? He? Ya tabakta karıştırma İrfan bari ekmeğin de karıştır. Aç gözü baba şu hıza bak. Ülkü evine gittik geldik Almanya'da Dojland'da. Cennetin tasviri bu ruh süratinde hayal vüsatinde. Subhanallah İnanılmaz bir şey ya. Süre bile yok yani. Bir anda yükeceğiz. Canla... Ve İrfan insan bir lezzet alıyor. Farkında mısın? Nasıl bir lezzet? Muhaccel. Cenneti de bir hayal et bakalım böyle. Akıllara zarar. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz. Maddede herkesin hızı birbiriyle aynı mı? Aynı mı Sami? Senle benim hızım aynı mı lan? Sen o koca sıkma vücudunu kaldırana kadar ben 10 kez dolanırım burayı. Joe falan değil mi? Aynı mı maddenin hızı? Aynı değil. Şimdi öncelikle bir kainat kitabını temaşe ettik gördük. Bizim tavuklarla köpeğiniz aynı mı? Aynı olsa köpek o tavukların içinden geçer yani değil mi? Daha farklı hızları var. Seyyaratın dahi Fenden harekatı o kadar muhteliftir ki... Ömer muhtelif ne demek? Çeşitli farklı. Demek kainattaki eşyaların hareketi birbirinden farklı. Akıl hayrettedir. Acaba latif cismi uruçta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş? Bir dakika şimdi Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili bir şey bahsediyor. Efendimizin latif cismi neye tabi olmuş? Ruhuna. Nerede? Miraçta. Peki ruh mu daha cisim mi daha hızlı? ruhtaş. Peki normalde şu an dünyada benim ruhumla bedenimi düşün, odama gideceğimi düşün. Hangisi hangisine tabi abi? Ruhum bedenime tabi Bu yüzden yavaşım. Peki zıttı olsaydı bedenim ruhuma tabi olsaydı ışık hızında olacaktım. Mesela içimizde genelden başka 1000 km hız yapabilecek olan var mı? Ramazan. Pardon. Ramazan 300 artı. Pardon. Pardon. Ramazandan başka 1000 km hız yapabilecek olan var mı içinizde? Yok. Değil mi? Şu bedeni bin kilometre hıza ben ulaştırabilirim Süleyman. Hazır mısın? Formülü veriyorum. Hazır mısın? Hazır mısın Süleyman? Veriyor formülü. Uçağa bin. Bedenimi uçağa tabi edersem, bin kilometre hıza ulaşır. Bedenimi füzeye tabi edersem, füzenin içine girsem, on bin yüz bin kilometre hıza ulaşır belki de. Demek neyin neye tabi olduğu çok önemli. Normal şartlarda bir insan dese ki, ya ben de işte akşama bin, bin kilometre hız yapacağım. <gülüyor> ne derler? <gülüyor> <gülüyor> Hadi git kardeşim derler. <gülüyor> <gülüyor> Ama beden uçağa tabi olunca ne oldu? Işık hızıyla oldu. Çok hızlı bir trene binse ona tabi olsa 450 kilometre. Yata binse 300 kilometre. O zaman madem her şeyin hızı birbirinden farklı bir şey bir şeye tabi olarak hızını değiştirebilir arttırabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da mübarek cismi ruhuna tabi olmuş ve ruh hızına geçmiş olay. Var mı bir problem? Nasıl? Mirajın hakikati nasıl? Mükemmel ya vallahi mükemmel ya. Allah Allah İnsan iman artıyor şu derslerle ya. Ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Görülemez. Niye görülemez? Çünkü mübarek cismi asker ruhuna tabi olmuş. Devam. Hem 10 dakika yatsan bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Nerede? Rüyada. Rüyada. Şimdi insan normalde şöyle arada daldığı oluyor değil mi? Şöyle iki dakika dalıyor, bir uyanıyor. Aman Rabbi ya. Alemi şahadette iki dakika geçmiş. Bura ne alemi? Şahadet, şahit olma alemi. Şahit, şahadet, şahadet. Değil mi? Bazıları diyor ki rüya dediğin yedi saniye diyor. Ama misal aleminde çocuk, büyümüş, düğün yapmış, evlenmiş, torun yapmış, Amerika'ya gitmiş, Almanya'ya gitmiş, Çin'e gitmiş, Kenya'ya gitmiş, gezmiş, turlamış, üçüncü hanımı almış, dördüncü arabayı almış hepsini bir uyanıyor. Lan aa yedi saniye geçmiş diyor. Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor. Niye? Ruhun yani misal alemi bedeninden yani şahadet aleminden çok daha azdı çünkü. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı O'nun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa, uyanık aleminde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Tam bugün rüyamda gördüm. Birisi bizi arıyor. Çok büyük bir inşaatı olan birisi İrfan Mersin'de. Diyor ki, abi lütfen yardımına yetişin diyor. Biz de diyoruz ki ya bunun yardımına ne yetişelim diyoruz. Meğer içimizden birisi bunlardan kız almış. Senaryoya bak. Kimi kim olduğu belli değil tabii. Hayda bari gidelim mi gidelim diyoruz tamam mı? Tam o esnada bunların böyle camına kasteden bir adam geliyor. Böyle büyük bir apartmana girmişiz İrfan. senle Fatih üst kattasınız. Ben de bir alt katın alt duvarına saklanmışım. Adam yukarı bunlara zarar vermeye çıkıyor. O esnada ben de size işaret yapıyorum. Fatih geliyor falan diye bu Fatih bir atlıyor adamın üstüne var ya. Ben de o esnada bıçağı çekiyorum böyle adamı arkasından bir koyuyorum. Meğer o küçük çakı varmış hemde yanlış çakıyı almışım. <gülüyor> Çakı böyle patates gibi bükülüyor, eziliyor. Aman adam bir sallanıyor böyle bir de zebellak ki Ben de şey, diğer çakımı arıyorum. Diyorum o büyük çakım nerede, büyük çakım nerede falan diye. O esnada Fatih bir çıkıyor meydana. Tamam mı? Kardeş diyor böyle şak şak şak şak şak! Adama bir çakıyor böyle. Rüyadan bir uyanıyorsun. Tabii rüyanın içerisinde geliyor inşaatçılar bize teşekkür ediyor. O oluyor, bu oluyor falan. Bir uyandım şöyle 2-3 saniye miyor Demek rüyada böyle, şahadet alemindeki 2-3 saniye rüyada yıllar hükmüne geçebiliyor. Devam. Demek oluyor ki... Bir zamanı ı vahit, iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şunu anlatmaya çalışıyor hala, maddeye göre zaman farklıdır, bazen aynı zaman dilimini yaşarız. Rüya öyle değil mi? Şahadet aleminde iki saniyedeyim, dilim olarak aynı, rakama takılma. Misal aleminde yıllar geçmiş gibi, dilim aynı mı zaman dilimi? Aynı vakit geçmiş, orası önemli. Şu manaya bir temsil ile bak ki, insanın hareketinden Güllenin hareketinden, salttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürati harekatta Hepsinde farklı süratlar var. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi bak sakın kaçırmayın bir anda ders bitecek. Bir mikyas olmak için, şöyle bir saat farz ediyoruz ki Aç kolları, aç kolları, Cihaz saati taktık mı? Saatte kaç <gülüyor> ibre var? 10 ibre var. İlk ibre, bir sonraki bir sonraki bir sonraki salise. 10'uncu ya da ashire deniyor. Nereye nereye kadar gittik? Ashire'ye kadar. Devam et. O saatte 10 iğne var. Taktık 10 tane iğne var mı? Var. Çok iyi tefekkür et. Devam. Birisi saatleri gösterir. En üstteki saati göster dedi. Tamam mı? Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Şimdi bir dakika bir şey sormak istiyorum. Şu benim saat ibrem. Kaça bölmüş durumda abi? 12'ye bölmüştür. Doğru mu? Şu saat ibrem şu ne demek? Bir saat gitti. Hangi İbrahim? Saat İbrahim. Benim saat İbrahim şu hareketi yaptığında. Dakika İbrahim de böyle mi yapar? Hayır. Ne yapar? Bak. Aynı zaman diliminde mi geçtiler? Ama farklı hareketler yaptılar. Geliyor. Bekle. Bekle. Çok güzel değil mi? Saat bunu yaptı Sinan. Ne gitti Kirve? Bir saat. Dakika ne yaptı? Bunu yaptı. O esnada saniye ne yapar? 3600 devir. Salise ne yapar? Çarpı altmış. <gülüyor> Peki buradan aşire gitsem. Ve o esnada şöyle yapalım. Bir şey soracağım. Bunların hepsi aynı zaman diliminde oluyor değil mi? Evet. evet. Sinan sağ tibresine oturmuş. Yaptığı hareket bu kadar. Cihat o esnada dakikaya oturmuş. Bütün mekanı gezdi. İdris o esnada saniyeye oturmuş. diye gezdi. Bu 300 artı ön kaldıran motorcu Ramazan da. Aşire oturmuş. Ne kadar mekan gezer o esnada? Çok... Soru neydi soru? Birkaç dakikada kime birikmiş birkaç dakika bize niye en üstte oturmuşsun? Tık. Birkaç dakikada binler sene mesafeyi nasıl geçerdi Cevap oldu mu? Oldu mu? Var mı yine ufak şüphe? Problem var mı? Subhanekelalimelanailamellemtanayni kenteralumul hakim ve ahiret ahvmin alhamdulillahi Rabbi lalimin alfatia mesele. Mehmet Yıldız'ın Evlilik Kader Midir isimli yeni kitabı çıktı. Şehrinizdeki anlaşmalı kitap mağazalarında ve MyBelestian sayfasında...